kadın da illa da oradan girmesi gerekiyorsa orada eğer oradan geçerken de kan o necis olan kanla cami veya mescidin hallarını veya orayı kirletmiyorsa muakkat olarak geçmesinde bir beyis görmüyorlar Cumhur. Ama oturup orada camide oturup ee, dua yapması veyahutta istirahat etmesi cumhura göre kesinlikle caiz edilir. Ancak imam elbani rahimeullah bu çizgide olan alimler Örneğin İmam-ı Şevkani Rahimahullah, Sana'ani, Hasan Khan, İmam-ı Elbani ve bu çizgide olan alimler İbn Hazm Rahimahullah aynı şeyi diyorlar ki Hayızlı bir kadın eğer mescidi tencis etmiyorsa yani kan oraya kan falan akmıyorsa Mescitte otturmasında bir beis yoktur diyorlar Hatta Kur'an okumasında bir beis yoktur diyorlar Hatta Kur'an'ı tutmasında ve taşımasında bir beis yoktur diyorlar biz buna bundan önceki derslerimizde fıkıh dersinde değinmiştik. Yani bu mesele ihtilaflıdır. Bazı... Ve dikkat ediyorsanız Ummane Aişe radıyallahu teala aleyhi ve ile beraber hac yapmıştı. Vela haccında öyle değil mi? Ve mikata geldikleri zaman validemiz Aişe hayızlı oldu. Çok üzüldü. Ve üzüldüğünü görünce aleyhissalatü vesselam yoksa enefisti diyor. Hayızlı mı oldun dedi. Evet dedi. O zaman dedi sen bir, yani her şeyi yap ancak tavaf yapma. Yani sen gene mikata gir, niyetini yap. Hayzoldan halde mikatten niyetini al. Hac da Umre ne yapacaksan niyetini al. Ondan sonra bütün her her tarafı her her şeyini yapabilirsin. Ancak tavaf yapma. Yani mesela Safa yani Safa'da oturabilir veyahut da mescide girebilir çünkü Ummu Ayshe radıyallahu teala anhâ Orada ne yapıyor? Mescid-i Haram'a da giriyor. Müzdilife'ye çıkıyor, Mine'ye çıkıyor, Arafat'a çıkıyor, ben tekrar geliyor. ve Vesselam onu sadece tavaftan yasakladı. Diğer yerlerde bulunmasında bir sakınca görmedi. Ve İmam El-Bani ve Himavullah bu hadiseyi delil olarak getirerek hayızlı bir kadının mescitte oturmasında bir beis yoktur. Eğer orayı hayız kanın... Bundan dolayı tencis etmiyorsa. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani bayram namazlarına da hayızlı dahi olsanız gelmesini tavsiye ediyorum. Bu e, biliyorsunuz e, sahih görüşe göre ister e, Ramazan bayramı olsun, ister e, kurban bayramı olsun kadınların çıkması yani bütün hayızlık kadınları Bila Aleyhisselatü Vesselam e, namaza davet ediyordun. Her ne kadar namaz kımıyorlarsa. Ve orada bu işte musalladan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 ama sahih görüşe göre en yani el-kavlu'r-rajih vallahu a'lem bunda bir sakınca yoktur vallahu alem